Yılbaşı için hazırlık yapmak ve yılbaşını kutlamak insanı kafir yapar mı? Ya da e, Efendimizin hadis-i şerifine atıfta bulunarak kim bir kavme benzerse onlardandır. E, biz acaba o şekilde mi oluruz demişler. Şimdi bir kafirin adetini veya işte bir Hristiyanın veya bir Musevinin adetini ben onun adetini benimseyerek yapıyorsam bu itikat noktasından büyük tehlikedir. İmani açıdan büyük tehlikedir. Mesela diyelim ki Hristiyanların Paskalya yortusunu taklit ederek o günde onlarla birlikte onların bayram bayramlarına katılırsam, onların yaptıkları faaliyetleri aynen yaparsam, onlara özenirsem işte bu hadis-i şerifin kapsamına girer o kişi. Mân bi kavmin ve kavmen minhum kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardan olur. Ama şimdi yılbaşı Hristiyanlıktaki Noel şesiyle karıştırılmamalı. Noel 26 Aralık'ta kutlanıyor bildiğim kadarıyla Hz. İsa ile ilgili. Fakat yılbaşı ayrı bir şey. Ha yılbaşı kutlaması iyi bir şey mi? Hayır ben onu kesinlikle tasvip etmiyorum. Ama Doğru değilim. Farklı değil. şeyler. Farklı efendim. şeyler. Ha başında işte ne bileyim lüzumsuz masraflar yapılıyor, israfa giriliyor. Esasında israf haramdır. Ama yılbaşı gecesi bir kişi otursa, nefis muhasebesi yapsa, ben bu sene ne yaptım, neler yapmalıydım, neleri yapamadım değil mi? Önümüzdeki yıl ne yapmam lazım, neler yapmalıyım? Allah'ı memnun etmek için, Allah'ı razı etmek için hangi faaliyetleri yapmalıyım? Veya Müslümanların yararını olacak, nasıl bir aktivite içinde olmalıyım gibi planları yapmamız lazım. İlla da oturup efendim içki sofralarına, kumar masalarına, ne bileyim böyle lüzumsuz faaliyet, İslam'ın caiz görmediği, tasvip etmediği, haram kıldığı işleri yapmak e, bu kesinlikle bir Müslümana yaraşmayan bir şeydir. Kaldı ki bizim kültürümüzde yılbaşı kutlaması diye bir şey yok. Niye yabancıların kültürünü kendi hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz? Mecbur muyuz buna? Değiliz ama şöyle bir durum var hocam. Mesela işte içki içmedik, alkol tüketmedik, bir içki masası kurmadık. Bu zaten her zaman haram. Bu zaten her zaman haram. Yani yılın 365 günü 6 saati evet. bu haram. Ama 31 Aralık akşamında biz aile efradımızla oturduk. Zihnimizde de ya bu yılı nasıl geçirdik, ee, iyi mi kazançta mıyız yoksa zararda mıyız diye hem nefis yönünden hem maddi yönden bir muhasebe de yapmadık. Fakat e, 2017'ye gireceğiz diye ailemizle beraber oturduk. İşte çekirdek çitledik, leblebi yedik, İşte içecek bir şeyler aldık helal içeceklerden. Efendime söyleyeyim. Sonra da adet üzere bütün dünyanın Yahudilerin, Hristiyanların yaptığı gibi Ondan geriye saydık ve hayırlı olsun 2017'ye girdik dedik. Evet. Bu Müslüman'a bir sorumluluk getirir mi yani? Ben bu, Asıl soru bu herhalde. Yani dedim ya onlara benzemek için. O niyetle yapılırsa zaten bu doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Ama dediğiniz gibi yani işte ne bileyim halk arasında bir adet olmuş. İşte oturalım hele bir güzel bir yemek yapalım çocuklara. Bunda yani inşallah bir vebal olmaz fakat dediğim gibi il bu kültürel e, emperyalizmin de etkisinde kaldığımızı gösteriyor. Yani şunu da söyleyebiliriz değil mi hocam? Hı. Ya bunu niye Hicri yıl başında yapıyorsun mi? da Miladi'de yapıyorsun diye sorarlar yani adam. bu bir kültür emperyalizmidir. Batılı bize bu kültürünü yılbaşı kutlaması, kültürünü bize zorla Hayat zihnimize, var. hayatımıza yerleştiriyor, empoze ediyor bize. Biz Müslüman olarak kendi şahsiyetimizin sağlamlığını göstermek, şahsiyetimizi korumak için bu gibi adetlere asla iltifat etmemeliyiz diyorum. Ha, Allah katında vebali var mıdır? O tartışılabilir. Eğer yani kötü bir şeyle olmazsa. Sadece çoluk çocuğu Hı. sevindirmek için onlara bir ikramda bulunursa. Fakat niye dediğiniz gibi bunu ocağın birinde veya 31 Aralık akşamında yapıyoruz da Hicri yılbaşında niye böyle bir şeyden haberimiz olmuyor? Sonralar Çocuklarımıza adama. niye onu öğretmiyoruz? Tabii. Niye onları bundan haberdar etmiyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir çağı kapatıp bir çağı açtığı o hicri yıl dönümünde niye yapmıyoruz biz bunu? Çoğumuzda hangi tarih, tarih olduğunu bile, bile bilmiyoruz. Zaten. Haberimiz bile olmuyor. Maalesef öyle i̇şte şey. bu Müslümanların kendi kültürlerini unutmaları kendi şahsiyetlerinden Taviz vermelerinin çok hazin bir göstergesidir. Çok üzücü bir göstergesidir. Kültür emperyalizmi bizi etkisi altına almış, uyuşturmuş. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Batıllar bize enjekte ettiler bu adetleri. Niye? Anneler günü, yok babalar günü, yok bilmem ne. Anneler günü olur mu İslam'da? Her gün, her an sen annene, babana bile saygılı olmak de, mi mecburiyetindesin. Mi? Onları dediğiniz gibi üzmeyeceksin. Öf bile dedirtmeyeceksin. Ama Yok unut anneyi. Bir gün senede bir gün mayısın bilmem hangi pazar günü onu hatırla. Var mı böyle bir şey İslam'da? Ben Hocam doğrusu buna sıkıntı, hiç patlanamıyorum e, yani böyle şey. Allah bizi affetsin inşallah.